Musa Rabbim şüphesiz ben nefsime zulmettim beni affet dedi Allah da onu affetti şüphesiz o çok bağışlayandır çok merhamet edendir.